9. Bölüm Tam kırk yıl öncesiydi. Bir gün Kabe'nin Hıcr adı verilen kısmında Kaylule uykusundaydı. Öyle sıcakları bastırdığı zaman herkes gibi Abdülmuttalip de yatıp uyumuştu. Öyle zamanı çekilen bu uyku ikindi serinliğine doğru sona eriyor ve Araplar buna Kaylule diyorlardı. Bu saatlerde yapılabilecek işlerin başında uyku vardı. Çünkü bastıran sıcaklar insanlara çalışmaya hatta gezmeye imkanı tanımıyordu. Abdülmuttalip rüyasında yanına gelen bir adamın ''Tibe'yi kaz'' dediğini gördü. ''Tibe neresidir?'' Adam cevap vermeden yürüyüp gitti. Abdülmuttalip uyandığı zaman bir müddet bu rüyayı düşündü. Bir mana veremedi. Her zaman görülen anlamsız rüyalar çeşidinden bir şey olsa gerek dediği geçti. Bir gün sonra yine aynı yerde uyuyordu. Yine tanımadığı bir adam ona, ''Berry'i kaz'' dedi. ''Berry neresidir? Neden kazmalıyım?'' Adam cevap bile beklemeden ve başka bir şey söylemeden ayrıldı. ''Tibe nedir?'' ''Berre nedir? Neden kazılması lazımdır?'' Bunlara da cevap bulabilecek durumda değildi. Üçüncü gün rüyada tekrar kazı işi dile getirilmişti. Bu defa Madnune'yi kazması istenildi. Madnuni nedir? Neresidir? Adam cevap vermek yerine yine gitmeyi tercih etmişti. Abdülmuttalip artık her yattığında bir yerin kazılmasının isteneceğine inanır olmuştu. Dördüncü gün yatarken ''Bakalım bu defa ''Nereyi kazacağız?'' diyordu. Gerçekten de rüya hazırdı. Aynı adam geldi. ''Zemzemi kaz.'' dedi. ''Zemzem nedir?'' ''Zemzem, hiç kesilmeyen, azalmayan bir sudur. Sen kalabalık hacı topluluklarına ondan içireceksin. O su, kurban kanlarıyla pisliklerin döküldüğü yerlerin arasındadır. Alaca renkli karganın gagalayacağı yerdedir. Ve orada bir karınca yuvası vardır.'' Adamın ağzı nihayet açılmıştı. Günlerdir ağzında geveleyip durdu demek ki buydu. Abdülmütalip uykusundan uyandığı zaman şöyle bir kalktı. Kurbanların kesilip kanların akıtıldığı yeri, daha sonra pisliklerinin döküldüğü yeri aradı gözleri. Bu arada karnı ve kanatları beyaz bir karganın bir yeri gagalamakta olduğunu gördü. Rüyanın aslı çıkar gibiydi. O tarafa doğru yürüdü. Kargaya iyice yaklaşmıştı. Hayvan hala kaçmıyordu. İhtimalki kazması lazım gelen yer, iyice tespit etmesi için ayrılmıyordu oradan. Nihayet yanına gelince kaçtı. Abdülmuttalip karganın hemen yanı başında kalabalık bir karınca yuvasının bulunduğunu da görünce, rüyanın boş ve manasız rüyalardan olmadığını anladı. Gerçekten de burası, kurbanların kesildiği yerle, pisliklerin döküldüğü yerin, tam ortasına düşüyordu. Yeri iyice tanımak için ölçüp pişti. Kabe'nin kapısının bulunduğu taraftaydı. Kabe'ye ve makamı İbrahim'e uzaklığını hesapladı. Artık gelip orasını kazmaktan başka bir şey kalmamıştı. Büyük dedesi Peygamber Hz. İsmail zamanında kalan suyu, bu mübarek bir kuyunun varlığını herkes gibi o da biliyordu. Ancak yüzyıllar boyunca Mekkelilerin ve her yıl gelen hacıların ihtiyacını geniş ölçüde karşılayan bu kuyu, Cürhüm kabilesinin ahlaksızca bir davranış olarak kapatılmıştı. Mekke'den ayrılırken kuyuyu da kapatmış, öyle gitmişlerdi. Zamanla zemzemin yeri bile unutulmuş, adı var, kendi yok gibi bir şey olmuştu. İçinde Kabe'ye ait olan bir kısım altın eşyanın da gömülüp kapatıldığı, bu kuyuyu bulup çıkartmak büyük bir şerefti. Allah'ın bir lütfu ve keremiydi. ''Akşam olunca oğlu Haris'e, ''Yarın beraber çalışacağız.'' dedi. Onun meraklı bakışlarını görünce izahat verdi. ''Zemzem kuyusunu kazacağız.'' ''Ama babacığım, biz zemzem kuyusunun yerini bilmiyoruz ki.'' Haris, babasının yüzüne baktı. ''Anlayamadım.'' demek istiyordu. Abdülmuttalib iki kelimecik bir cevapla yetindi. Rüyada gösterildi. Haris, bu sözleri yeterli buldu. Babasına büyük güveni vardı. Abdülmuttalib'in o günlerde kendine yardım edebilecek olan çocuğu sadece Haristi. Sabahın erken saatlerinde Kureyş'ten bazı kimseler Abdülmuttalib'in elinde kazma ve kürekle giderken gördüler. Bir gün önceden iyice belirlenen yere geldiklerinde Abdülmuttalip Allah'ım mübarek olsun diyerek kazmayı vurdu baba oğul beraberce kazmaya başladılar kolay gelsin ya şeybetül hamd sağ olun ne yapıyorsun görüyorsunuz burasını kazıyorum ama niçin burası zemzem kuyusunun yeri daha sonra Abdülmuttalip dört gün üst üste gördüğü rüyaları anlattı Dudaklar büküldü. Orada bulunanların ortak düşüncesi: "Rüya ile iş mi olur?" şeklinde dile getirildi. Abdülmuttalib'in şahsiyetini takdir edenler, "Bunda bir iş olsa gerek." diyerek işin sonunu beklemeyi ve ona göre hüküm vermeyi daha doğru buluyorlardı. Abdülmuttalib usanmadan, ümidini kesmeden işine devam ediyordu. Nihayet kuyunun üzerine bir kapak yerleştirilmiş olan taşı verince gözleri yaşardı. Ellerini kaldırıp şükretti. Artık rüyanın bir gerçek olduğuna ve bu görevin ilahi yoldan verildiğine tamamen inanmıştı. ''Onu gelip giderken merakla seyredenler, boşa yorulduğu kanaatine sahip olanlar, kuyunun bulunduğunu görünce ellerinde kazma ve küreklerle geldiler.'' Müttalip, ''Ne var ne oluyorsunuz?'' dedi. ''Kuyuyu beraberce kazacağız.'' dedi. ''İşte o olamaz. Ama bu şerefe de ortak olacağız. Çünkü bu bizim babamız İsmail peygamberin kuyusudur. Bu mümkün değil. Çünkü bu vazife sadece bana verildi.'' Adamlar dikleştiler. O halde senin kazmana da izin veremeyiz. Ya beraber kazarız yahut sen de kazamazsın. Peki şimdiye kadar neredeydiniz? Yerini bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum. Ama bana gösterildi. İşte biz de şimdi işe başlamak istiyoruz. Ben de şimdi bu şerefi sizinle bölüşmek istemem. İçlerinden Adi bin Abdül Abdülmuttalip'e çıkıştı. Abdülmuttalip, sen yalnız bir kişisin. Bir tek oğlundan başka dayanağın yok.'' Bize karşı dikleşmemelisin. Ey Adi, bunu bana sen söylememelisin. Senin baban Nefel. Babam Haşimin himayesinde değil miydi? Sen de amcan Muhtalib'e gelinceye kadar dayıların Necerolar'ın yanında değil miydin? Ey Nefel oğlu, sen beni çocuklarımızın ağzına ayıplıyorsun. Yemin olsun ki eğer Allah bana 10 tane erkek evlat verirse onlardan birini Kabe'nin yanında kurban edeceğim. İş gittikçe kızışıyordu. Abdülmüttalip'i haklı gören vardı. Kimi de diğerlerini haklı buluyorlardı. En sonunda Abdülmüttalip. Bu konuyu hakeme bırakmaya razı olabilirim. Kimi isterseniz ona başvuralım. Onun derece hükme razı olalım. Bu teklif uygun bulundu. Abdülmüttalip insaflı davrandı dediler. Neticede Şam eşrafından Sa'd bin Huzeym. Hakem olarak teklif edildi, Abdülmuttalip kabul etti. Ertesi gün Abdülmuttalip akrabasından bazı kişilerle birlikte yola çıktı. Karşı tarafta bazı kişilerle birlikte yola çıktı. Karşı tarafta da Kureyş kabilelerinin her birinden bir kişi vardı. Birlikte hareket ediyor, birlikte konaklıyor, yine birlikte yola devam ediyorlardı. Hava sıcaktı. Uzun zaman gittikleri ve pek ihtiyatlı davrandıkları halde yine de Abdülmuttalib'in ve arkadaşlarının suları bitmişti. Susuzluk canlarına yetmiş, tahammülleri kalmamıştı. Abdülmuttalib durumu anlatarak karşı taraftan su istedi. Size verirsek biz de perişan oluruz. Abdülmuttalip onlardan bu cevabı beklemiyordu. Çünkü kendi hiç kimse hakkında böyle düşünmemiş, daima ekmeğini başkasıyla bölüşerek yemişti. Bir insanı göz göre göre sosoz ölüme terk edemezdi ama onlar buna razı oluyorlardı. Dilleri damaklarına yapışmış, deve üzerinde duracak halleri kalmamıştı. Susuzluğun ve sıcağın verdiği tesirle normal düşünme hududu aşılmıştı. İçlerinde saçmalamaya başlayanlar vardı. ''Mezarımızı buraya kazalım, ölümümüzü bekleyelim.'' diyenler bile oluyordu. En akıllıca teklif bir miktar burada dinlendikten sonra yine yola devam etmek oldu. Develerinden indiler. Her biri bir tarafa serildi. Diğerleri onları seyrediyor, neticeyi bekliyorlardı. Bu halde bir zaman kaldılar. Ümitsizce birbirlerine bakıyor, kimin daha geriye kalacağını düşünüyorlardı. İçlerinden kurtulan olursa diyerek vasiyetler yapıldı. Abdülmüttalip vicdan azabı içerisinde kıvranıyordu. Bu feci durumun meydana gelmesine kendisi sebep olmuştu. Yanında oturup ölümü bekleyenler onun davasını destekmek üzere yola çıkmış bulunuyorlardı. Abdülmüttalip kuruyan dudaklara... Tükenen dermanlara, Çekilen ızdıraba Ve üzerlerine bir musibet gibi çökmüş olan Ümitsizliğe bakıyor, Her birinin yerine ayrı ayrı ölmeye Razı olduğunu hissediyordu. Yürüyüp gitmeye güçleri yetmiyordu. Etraftan bir yardımın gelmesi de imkansızdı. Yatarak ölme, sürünerek öl. Bu sesi kalbinin derinliklerinde duydu. Abdülmuttalip, Vicdanı isyan ediyor. Böyle oturup ölümü beklemenin doğru olmadığını haykırıyordu. Arkadaşlarının ümitsiz bakışları arasında sürünür gibi kalktı. Güçlükle devesine bindi. Devenin üzerinde duramayacak kadar dermansızdı. Deve hareket ettiği zaman düşecek hale gelmiş hayvanın üzerine abanmıştı. Nereye gideceğini bilmiyor. Belki su bulabilirim diyordu. Yüz adım gitmiş değildi. Devenin ayağı birden yere göçtü. Abdülmütalip sarsıntıdan düşer gibi oldu. Kendini toparlamaya uğraşırken gözlerinin yanlış bir şey görüp görmediğini kestiremedi. Bir daha baktı. Evet evet yanılmıyordu. Devenin ayağının battığı yerden su kaynıyordu. Bulunduğu yerden taşmış, akmaya başlamıştı bile. O anda duyduğu sevinci hiçbir zaman anlatamazdı. Kendileri deveden yere attı. Bu arada deve uğraşa didine ayağını çekip çıkartmıştı. Yere çöktü. Ellerini yüzünü yıkadı. İçti tekrar içti. Birdenbire yepyeni bir hayat kazanmış. içindeki ümitsizlik kalkıvermişti. Kalktı. Arkadaşlarına haykırdı. Gelin Allah bize su verdi. Kulaklar duyulan bu sese inanmak istemedi. Ama vakit şaka vakti değildi. Hem Abdülmüttalip'in sesi canlı, hayat dolu bir ses halinde geliyordu. Ümitsizliğin kalkışı, dizleri derman getirdi. Kalktılar, sürünerek ona yöneldiler. Gerçekten su vardı, akıp gidiyordu. Abdülmüttalip hasımlarına da seslendi, onları da buyur etti. Hayvanlara su verildi, kırbalar dolduruldu. Tekrar tekrarı içildi. Artık yola çıkma zamanı gelmişti. Adi bin Nefel Abdülmutalibe döndü. Vallahi ey Abdülmutalip, davayı sen kazandın. Hüküm bizim aleyhimize olmak üzere verilmiş oldu. Artık seninle zemzem konusunda münakaşa etmeyeceğiz. Çölün ortasında bu suyu veren Allah, işinin başına dön. Dedi. Yani artık hakeme başvurmaktan vazgeçiyor musunuz? Evet, Mekke'ye dönüyoruz. Mekke'ye dönüldü. Bu hadise Abdülmuttalib'i Kureyş'in gözünde daha da büyük hale getirmişti. Hiç kimsenin nerede olduğunu bilmediği Zemzem kuyusunun yerinin bildirilmesi, kesin lütuf ve kerem olarak suyun akı vermesi onun manevi değeri olan bir insan olduğunu onlara anlatmıştı. Abdülmuttalib oğlu Haris'le birlikte tekrar Zemzem'i kazmaya ve temizlemeye başladı. Yolculuk esnasında meydana gelen dikkat çekici olay evlerde toplantı yerlerinde anlatıldı. Kazı esnasında evvelce Kabe hazinesine ait olan bazı altın heykeller, kılıçlar ve zırhlar bulundu. Anlaşılan cürhüm kabilesi Mekke'yi terk ederken Kabe'nin hazinesinde bulunan bu eşyayı da zemzeme doldurmuşlar ve üzerini kapatmışlardı. Bu kıymetli eşyalar Kureyşlilerin gözünü doldurmuştu. Kazı işinde bulunmadıkları için yine pişmandılar. ''Ey Abdülmüttalip! Bu eşyaya ortak olmamız lazım.'' Abdülmüttalip anında akan terleri sildi. ''Nedenmiş o?'' ''Çünkü bu kuyu bizim büyük dedemizin. Bunlar da Kabe'nin hazinelerinden kalma eşyalardır.'' ''Burasını ben kazandım. Benim olmalı. Ancak ben bu işi yine kura ile yapacağım.'' ''Nasıl?'' İki kura Kabe için, iki benim için, iki kura da sizin için çekeriz. Kimin hakkına ne çıkarsa onu alır. Hissesine bir şey çıkmayan mahrum kalır. Evet, razıyız ey Abdülmüttalip. İnsaflı davrandın. Abdülmüttalip Kabe için sarı, kendisi için siyah, Kureyş için beyaz ikişer ok tespit etti. Meşhur Hubel Putu'nun yanına varıldı. Putun hizmetçisine oklar teslim edildi. Heyecanlıydılar. Oklar... Bir torbaya dolduruldu. Önce iki geyik için iki ok çekildi. İkisi de sarıydı. Bunların Kabe'nin hakkı olduğu kabul edildi. Daha sonra kılıçlar için bir ok çekildi. Siyah ok çıktı. Abdülmüttalip bu benim hakkım dedi. Zırh için son çekim yapılacaktı. Adam elini soktu, son çekim yaptı. Abdülmüttalip geniş bir nefes aldı, gülümsedi. Bu da kendi hissesiydi. Kureyş'e hiçbir şey kalmamıştı. Daha sonra Abdülmuttalip geyik heykellerini Kabe kapısının üzerine çaktırdı. Kendi hissesine düşenleri de dövdürüp incetti, Saç haline getirtti. Kabe kapısını bu altın saçlarla kaplattı. Kendi hissesine bu kadar altın düştüğü halde şahsı için almayıp hepsini Kabe için harcaması Abdülmuttalip'i halkın gözünde büyüten hadiselerden biri oldu. Bu sırada Mekke'de birçok kuyu vardı. İnsanlar ondan içerlerdi. Zemzem kuyusu açılınca hem Kabe'ye yakın mübarek bir sudur diyerek hem de diğer kuyudakilerden daha tatlı olması sebebiyle herkes oradan su almaya başladı. Fakat ne kadar su çekilse çekilsin zemzem eksilme bilmiyordu. Ayrıca bu su büyük dedeleri Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın eseri olmak gibi bir hususiyet arz ediyordu. Öyle ki Kureyşliler bunu, diğer Araplara karşı bir iftihar vesilesi, bir üstünlük sebebi olarak kabul ediyorlardı. Gerçekten de haç mevsiminde gelen binlerce insanın hiç unutamadığı, unutamayacağı şey, kendi vatandaşlarından içmeye katlandıkları, daha iyisini buldukları takdirde içmeye asla tahammül etmeyecekleri suların yanında bu su, kölelerin yanında bir sultan gibiydi. Kana kana içen yine içmek istiyor, hatta onu içtiği zaman süt içmişçesine tokluk hissediyordu. O zaman bütün hayatı Mekke'de geçen, her istediği vakit bu mübarek sudan içen kimselere gıptayla bakıyor, imreniyorlardı. Hacca ait ibadetlerden ayrılır ayrılmaz doğru zemzeme koşuyor, kana kana doya doya içiyorlardı. Zaten yakıcı güneş insanı mecburi olarak oraya itiyor, tekrar tekrar içmeye zorluyordu. Abdülmütalip haç mevsiminde bizzat kendisi oğullarıyla birlikte haç maksadıyla gelenleri zemzem dağıtıyor, içenler uzun zamandan beri adından başka her şeyi unutmuş gibi olan bu mübarek kuyuyu keşfeden, kendilerine, bu tatlı suyu ikram eden adama hürmetle, sevgi ve minnet duygularıyla bakıyorlardı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 9. bölümünü dinlediniz.